Elhamdülillahi rabbil Alemin wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fe inna istaqal hadith kitab Allah wa khayral hadiy hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam washara al umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar 21 nisan 2012 cumartesi selefin fehmi Bağlamında iman Küfür, Şirk, nifak ve tekfir Meseleleri derslerimizin 16. dersi Evet, imanın artma ve eksilmesiyle alakalı meselelerde seyretmeye devam ediyoruz. Şimdi birinci görüşün ehli sünnetin görüşüdür demiştik biz. Biz bunu anlatmıştık. Bu bunların delillerini sayacağız. Selef'in bu konudaki delillerini zikredeceğiz. Hatırlarsanız amel imandan meselesi, amel imandandır. Meselesini biz ele aldığımızda bir ders yapmıştık hatırlayacak olursanız. Amelin imandan olduğuna dair delilleri serdetmiştik. Hatırlarsanız sadece delillerden bahsetmiştik. İşte şu kadar vecihten delil var diye çeşitli e, yönlerle deliller var diye bahsetmiştik. Şimdi aynısını inşallah e, imanın artma ve eksilmesiyle alakalı e, yapacağız. Evet birinci görüşün delilleri bu selefin görüşüdür tabi. İmanın artma ve eksilmesine e, selef salihin kitap, sünnet ve icma ile istizlal etmişlerdir kardeşler. Kitap, sünnet ve icma ile İstidlal etmişlerdir. Biz bu derste sadece kitaptan delilleri alacağız. Tabi delillerin tafsilatına geçmeden önce önemli bir hususa değinmek istiyorum. O da şudur kardeşler. İmanın artması meselesiyle alakalı Allah'ın kitabında gelen delillerin hepsi, bakın dikkat edin. Allah'ın kitabında gelen delillerin hepsi imanın artması yani diğer bir tabirle ziyade lafzıyla gelmiştir. Bakın Allah'ın kitabında gelen delillerin hepsi imanın artması lafzıyla gelmiştir. Allah'ın kitabında eksilme sözü gelmemiştir. İmanın eksilmesi noksan sözü olarak gelmemiştir. Yine sünnette kardeşler, sünnette gelen lafızların ise cumhuru da aynı şekildedir. Cumhuru da aynı şekildedir. Eksilme lafzı bulunmamaktadır. Sadece bazı hadislerin delalet edip etmediği yani eksilme lafzı olarak kabul edilip edilmediği hususu tartışılmıştır. Ancak bununla birlikte kardeşler yani noksan lafzının geçmemesiyle birlikte Kur'an'da. Selef imamları imanın hem arttığını hem de eksildiğini bu deliller üzerine bina etmişlerdir. Yani imanın arttırdığını, arttığını belirten deliller üzerine bina etmişlerdir. Bakın bunu tekrarlıyorum, burası önemli. Diyorum ki, her ne kadar noksan lafsı varit olmamışsa da, lafız olarak, selef imamları imanın arttığını, hem arttığını hem de eksildiğini bu deliller üzerine bina etmişlerdir. Yani imanın arttığı lafzı geçen, Deliller üzerine eksilmeyi de ne yapmışlardır? Bina etmişlerdir. Ve bu delillerden hareketle demişlerdir ki iman artar ve eksilir. Bu imamların indinde kardeşler, diğer bir tabirle artma lafzıyla gelen bütün bu deliller aynı zamanda eksildiğine delalet etmektedir. Çünkü bakın illet olarak da şudur. Diyoruz ki çünkü ziyade ancak Eksiklikle birlikte mümkündür. Ziyade olunması, ziyade olmak ancak ve ancak eksiklikle birlikte mümkündür. Yani ziyade eksikliği gerektirmektedir diğer bir tabirle. Çünkü zaruri olarak, bakın zaruri olarak, mecburi olarak, kaçınılmaz olarak ziyadeyi kabul etmeden önce o ziyade Ziyadeyi kabul etmeden önce o ziyadeye nispet ile eksiklik söz konusuydu. Bakın ziyadeyi o iman, iman herhangi bir kimsenin o imanı ziyadeye, ziyadeyi kabul ederken ziyadeyi kabul etmeden önce o kabul ettiği ziyadeye nispetle eksik idi. Dolayısıyla bu da kaçınılmaz olarak ziyadenin ancak ve ancak eksiklikle birlikte olduğunu göstermektedir. Bu nedenle de zaten bakın kardeşler, büyük imamlar selefin bu konudaki mezhebini ispatlarlarken bu olguyu ortaya koyarak istidlal etmişlerdir selef imamları. Büyük selef alimleri bu konudaki olguyu bildikleri için, bu olgu onların indinde kabul gördüğü için ne yapmışlardır? Bu olguyla istilal ederek imanın arttığını ve eksildiğini söylemişlerdir. Bakın örneğin, hemen birkaç tane örnek vereceğim isim olarak. Bukhari sahihinde, Ebu Ubeyd Kasım İbni Sallam imanda, La lekayı şerhu usulü de, El acurü eşşeriada, İbni Ebi Asım es sünnede, Ebu Nuaym el-Hüccede, İbni Ebi Zamanayn usulü sünnede, İbni Battayl İbane'de, Beyhak el Katta. Ve daha birçok imam da imanın eksilmesine dair bu olguyla yani bu yolla istilal etmişlerdir. Bu yolla ne yapmışlardır? İstilal etmişlerdir. Yani tabir sahihse mesela bab başlıkları atmıştır imanın artma ve eksilmesine dair. Arttığını gösteren ayetleri koymuşlardır. Artma lafzı geçen ayetleri, hadisleri koymuşlardır. Bu deneyi neyi gösteriyor? Onların indinde bu olgu yani artma olgusu aynı zamanda ne? Aynı zamanda zi, eksilmeyi de gösterdiğini gösteriyor bize. Onların indinde bakın tekrarlıyorum imamların artma ve eksilmesine dair akideyi belirttikten sonra veya kimileri başlığı attıktan sonra artma ile alakalı ayetleri ortaya koymaları bu olgunun ondan, onların indinde karar kılınmış, mukarrar kılınmış bir olgu olduğunu gösterir. Yani biz bu imamların tabir sahihse yaptıkları bu amelle neticeyi anlıyoruz. Yaptıkları amel, bab başlığı atmaları mesela iman artılır eksilir. Veya işte ehl-i e göre iman artılır eksilir demeleri. Ondan sonra da delil zikrederken de işte Allah onların imanlarını arttırmıştır ayetini. Vesaire buna benzer hadisleri ne yapması? Zikretmeleri neyi gösterir? Bu imamların indinde bu Delillerin aynı zamanda da eksildiğini, eksildiği anlamına geldiğini gösterir bu imamların imdinde. Özellikle de bakın, sadece bununla kalınmamıştır imamlar tarafından. Özellikle de ziyade ve noksanın arasında, yani artma ve eksilmenin arasında telazumun, diğer bir tabirle zorunlu ilişkinin olduğunu, bakın, zorunlu ilişkinin olduğunu, ve ziyadenin ancak ve ancak eksilme ile birlikte olduğunu bizzat laf sen söyleyenler olmuştur. Mesela İmam Ahmed gibi birçok imam laf sen açık bir şekilde tembih etmişlerdir. Mesela El Hallalın Sünnesinde İmam Ahmed diyor ki keme ziydu yankus nasıl artıyorsa öyle de eksilir arttığı gibi eksilme de söz konusudur diyor. Hatta bakın. Bakın iman meselesinde ehli sünnet gibi düşünen, kısmen de olsa, ismen de olsa, çoğunlukla da olsa diğer baplarda muhalefet edenler eden birçok kimse de, diğer bazı baplarda muhalefet eden birçok kimse de aynı şekilde bunu bunu ifade etmişlerdir. Mesela İbn Azim fısale baktığımızda ondan sonra el Beyhaki itikatta, İbn Hacer Bari de vesaire, ondan sonra İbn Battal İmam imamla etmiştir, şer Sahih Müslim'de vesaire. Evet, şimdi bu tembihi yaptıktan sonra, ehli sünnetin bu konudaki delillerine geliyoruz. Tafsili deliller, kardeşler. Dedik ki, birincisi Kurandan deliller ve bu dersi zaten Kurandan delilleri haskılıyoruz. Ancak değişik bir usul izleyeceğiz. Yani böyle tek tek delillerin ne olduğunu beyan etmeyeceğiz. Ancak delillerin e, anlam olarak ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz ve yerlerini söyleyeceğiz. Ve böylelikle e, çok çabuk sizin de not alabilmenize imkan sağlanmış olacak bu anlamda. Yani çok kısa süre içerisinde onlar canası, onlar canası not alabileceksiniz. Ben çok hızlı saymama rağmen. Şimdi kardeşler, çünkü değişik bir usul izleyeceğiz dedik. Bakın diyoruz ki imanın artma ve eksilmesine Kurandan deliller öncelikle çeşitli şekilde gelmiştir. Bu çeşitler şu şekildedir. Bakın 6-7 tane çeşit sayacağız. Birinci çeşit deliller. Yani Kuranda imanın artma ve eksilmesini ifade eden Deliller çoktur ve bu delillerin her deliller çeşitlidir. Ne anlamda çeşitlidir onu anlayacaksınız çeşitleri zikrettikten sonra. Bu deliller çeşitlidir. Çeşitli şekillerdedir. Ve bunların bu şekillerden bu bu çeşitlerden biz 5-6 tanesini sayacağız ki bu 13-14-15'e kadar hatta daha fazlaya kadar çıkar. Şimdi birinci çeşit delil kardeşler. Bizzat bazı ayetler vardır ki bizzat ziyade lafzı özellikle gelmiştir. Bakın Arapçası da ziyade şeklinde. E ziyadet Ziyade şeklinde gelen deliller. Bakın hemen söylüyorum size Kur'an'da altı yerde, Kur'an'da altı yerde, altı ayette bizzat imanın arttığını gösteren ziyade kelimesi olarak gelmiştir. Bizzat ziyade kelimesi Kur'an'da altı yerde gelmiştir. Birisinin örneğini vereceğim, diğerinin sadece rakamlarını vereceğim, hızlı hızlı rakamlarını not alırsınız. Bu sizin elinizde tabir sahihse ee, toplu halde bütün deliller bulunmuş olur rakam olarak da olsa. Evet. 1. örneğimiz bakın innel mu'minunellezine izâ Allahu, vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim ayâtuhu zâdat hum îmân. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını zadet yapar, arttırır. Bakın ziyade kelimesi. Şimdi ayetin yerlerini sayıyorum. 1. Ali İmran 173. 2. Enfal 2. 3. Tövbe 124 4. Ahzab 22 5. Fetih 4 6. Müddessir 31 1. Ali İmran 173 2. Enfal 2 3. Tövbe 124 4. Ahzab 22 5. Fetih 4 6. Müddessir 31 Bu 6 ayette bizzat kardeşler ziyade kelimesi, imanın ziyade olması kelim, e, ke, e, ziyade olduğu kelimesi geçmektedir. Bu ayetler, bakın bu da önemli bir e, malumattır bu ayetler hakkında. Diyoruz ki bir insan sorsa selefin en güçlü delilleri nedir? Ayetlerden, hadislerden. Mesela bir sürü ayet var diyorsunuz, bir sürü hadis var diyorsunuz. En güçlü delili nedir? Mesela hatırlarsanız amel imandan delildir. Amel imandandır. Meselesini biz zikrederken dedik ki selefin en güçlü delilleri bir ayet saydık bir tane hadis saydık. Ne demiştik? Ayet olarak ne demiştik? Namaza iman ismini vermişti Allah doğru mu? Hadise de bir iki tane vermişti. İşte bunlardan bir tanesi neydi? İşte iman nedir bilir misiniz dedi Resulullah. Sonra namazı orucu vesaire ne yaptı? Zikretti. He? Bunun gibi anladık mı? Şimdi o yüzden diyorum ki şurada da önemli malumat var. Bakın diyoruz ki. Bir, bir kişi gelse dese ki, selefin en güçlü, en açık ve en net olarak getirdikleri deliller hangisidir? Diyeceğiz ki işte bu altısıdır. Bu altıdan daha güçlü delili yoktur. Yani hepsi zaten delalet etmektedir de tabir sahihse en güçlü delili bu altı tanesidir. Ondan sonra İmam El-Acurri Şeria'da, ondan sonra Lalekayı İbn-i i̇bn Teymiye ve başkaları da ne? Bu ayetlerle kardeşler istidlal etmişlerdir. Bu birinci çeşit ayet, bunu geçiyoruz. Şimdi... Hidayetin arttığını gösteren ayetler ikinci çeşit. Bakın, bazı ayetler var. Allah Kur'an'da hidayetin arttığını söylüyor. Bu da imanın artması demektir. Çünkü hidayet eşittir iman. Bugün 73 fırkaya da sorsak hidayet iman mıdır? Değil mi? Şimdi size sorayım. Hidayet iman mıdır? Hidayet imandır. Sizce hiç kimse şek ve şüphe eder mi? Ehli sünnet ve gayri ehli sünnet olan hidayet iman oldu. He? Aksi takdirde ne olur? İman hidayet değilse dalalet olur. He? Hidayet iman değilse ne yapayım? Hidayeti doğru mu? Şimdi o yüzden hidayet iman. Bakın diyoruz ki ikinci delil olarak hidayetin arttığını gösteren deliller. Bir tanesinin örneğini veriyorum. Hepsinden örnek verip sonra rakamlarını söylüyorum. Örnek يَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ Allah hidayete erenlerin hidayetlerini arttırır. Meryem 76 Bu aynı zamanda Muhammed 17'de ve Kehf 13'te de var. Hidayetinin artması. Muhammed 17 Kehf 13. Alimlerden İbn Kesir bu ayetin tefsiri hakkında diyor ki kardeşler bakın. İbn Kesir rahimeullah bu ayetin yani Allah hidayet erenlerin hidayetini arttırır. Meryem 76'daki bu ayet hakkında İbn Kesir diyor ki: İstedelle bi hadihi'l ayati ve emsalha gayru vahidin ve gayrihi ve ve İmanın arttı Kiminin imanının diğerinden üstün olduğu, artıp eksildiği kanaatini kabul edenler arasında bulunan Bukhari ve daha başka imamlardan birçok kimse bu ayeti kerime ve benzerlerini delil göstermişlerdir. Bakın imanın arttığı, işte yine kiminin imanının kiminden üstün olduğu artıp eksildiği kanaatinde olanların delilleridir diyor. İbn Kesir ve buna da örnek Bukhari ve başka imamlar örnektir diyor. İbn Kesir bu ayetin tefsirinde. Evet. 3. çeşit müminlerin kardeşler bazı müminlerin bazı müminlerden üstün olduğunu gösteren ayetler. 3. çeşit. Bazı müminlerin bazı müminlerden üstün olduğunu gösteren ayetler. Bakın örnek Allah Subhanahu ve Taala Nisa 95'te diyor ki müminlerden özür sahibi olanlar müstesna. Oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler bir olmaz. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihat edenleri oturanlardan derece itibariyle üstün kılmıştır. Bu aynı şekilde İsra 55'te de var üstün kılma olayı. İsra 55'te. İmam İbni Batta ondan sonra evet İmam İbni Batta El-İbane'de bununla işsizler etmiştir. Ve kardeşler birçok müthiş açıklamalarda bulunmuştur. Tefsirde bulunmuştur bu ayet hakkında ee, İbn-i Bat'ta. Tabi zikretmek uzun sürer oraya girmiyoruz. Evet. Dördüncüsü, dördüncü çeşit deliller. Bazı iman amellerinin arttığını gösteren ayetler. Bakın im bazı iman ayetleri var. Ee, bazı, bazı iman amelleri var. Ayetlerde görüyoruz ki bu iman amellerinin arttığını gösteriyor arttığını belirtiyor. Bu da iman arttığını gösterir. Bakın örnek. Mesela Allah Subhanahu ve Taala diyor ki "Ve yaziduhum huşuan." Onların huşularını arttır diyor. Onların huşularını arttır diyor ayette. Şimdi kardeşler dikkat edin. Bakın istidlal noktasına. Kitap, sünnet ve icma ile huşu imandandır. Kitap, sünnet ile, kitap sünnet ve icma ile huşu imandandır. Çünkü neden? Huşu öncelikle zaten kalp amellerinden biridir. Bu nedenle, dikkat edin şimdi. Bu nedenle Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler gerçekten felah bulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Şimdi bu ayetle ebür ayet arasını bulun. Bakın dikkat edin. İlk ayetimiz neydi? Onların huşularını arttırır. İkinci ayetimiz ne? Diyor ki müminler o kimselerdir ki namazlarında huşu içerisindedirler. Bu ayetle biz ikinci ayetle neyi ispatladık? Huşunun imandan olduğunu ispatladık. Bakın, dikkat edin. Ayette ne diyor? Müminler gerçekten felah bulmuşlardır ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Demek huşu ne, neymiş bu ayete göre? Huşu imandan. Üstteki ayette neydi? Yeziduhum huşuen onun huşusunu arttırır. Yani eşittir imanını Arttırır. Anladık mı burayı kardeşler? Bu önemli istidlal. O yüzden bu e, müminler gerçekten felah bulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Bu müminin suresi 1 ve 2. ayet. Bunu onların huşusunu arttırır ayetiyle bitiştirdiğiniz zaman istidlal noktası istediler noktası anlaşılır. Demek ki huşu imandan o zaman huşunun artması imanın artması anlamına gelmektedir diyor ehl-i sünnet alimlerimiz. Evet 5. çeşit delilimiz kardeşler. Cennette müminlerin derecelerinin farklı olacağını, kiminin kiminden üstün olacağını belirten ayetler de imanın arttığını ve eksildiğini gösterir. Bakın örnek Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki, Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki, Unzur, keyfe فضلنا بعضهم ala ba'din ve lil ahireti ekberu ve ekberu tafdıyla. Onların kimini kiminden nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Kimini kiminden nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Elbette ahiret dereceleri itibariyle de daha büyüktür. Üstün kılmak bakımından da daha büyüktür diyor. Bununla İbn-i Ebi Zameneyn, İbn-i Ebi sünne de sünnede istidlal etmiştir. Bununla İbn-i Ebi Zameneyn usulü sünnede istidlal etmiştir. Etmiştir. Altıncı çeşit delil kardeşler, Kur'an'da dinin kemale erdiğini bildiren ayet. Maide 3 ki gibi. Kur'an'da dinin kemale erdiğini bildiren ayet de imanın artma ve eksildiğini gösteriyor. Altıncı çeşit delil olarak. El-Yevme ekmeltu dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekum el i̇slâme dîne. Ben bugün size... Dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı seçtim. Bakın, istidlal noktası şurası. Ayet gösteriyor ki kardeşler, muhakkak ki din kendisiyle tamamlanan kendisiyle tamamlanan yokluğuyla da eksik olan cüzlere sahiptir. Din din kendisiyle tamamlanan yokluğuyla da eksilen cüzlere sahiptir. Bu ayet bunu gösteriyor. Din kendisiyle tamamlanan yokluğuyla da eksilen cüzlere sahiptir. Bir grup imam bu ayetle isidar etmişlerdir. Mesela işte imam Bukhari gibi. Bakın imam Bukhari bu ayetle iman arttığını ve eksildiğine işaret etmiştir. Mesela imanın babu ziyadetil iman ve Nuksanihi babını koyduktan sonra yani iman atması ve eksilmesi bab, e, bab başlığını attıktan sonra sahiyine Bakın bu başlığı attıktan sonra iman artılır ve eksilir başlığını attıktan sonra altında bu ayeti zikreder. Mesela Buhari okuduğunuz zaman görürsünüz. Bazen ne yapar? Şimdi Buhari'nin bab başlıkları biliyorsunuz. Buhari'nin fıkhını gösterir. Yani o bab başlığı altında zikrettiği hadislerin hadislerden çıkan kendisine göre çıkan hükmü ne yapar? Bab başlığı olarak koyar. Bazen ne yapar? İmam Buhari Ayet zikretmeden, e, bab başlığı zikrettikten sonra altında hadisleri zikretmeden önce o bab başlığını işaret eden ayetler zikreder. Bazen bunu yapar. Ne yapar? Bir bab başlığı zikreder, onun altında ayet zikreder. Der ki bakın bu ayet benim attığım bab başlığını gösteriyor. Sonra da ne yapar? Hadisler atar altına. Ne yapar? Der ki bakın bu hadisler benim attığım bab başlığına delalet eder. Yani bu ayetlerden ve bu hadislerden bab başlığında koyduğum bu istediler, bu hüküm çıkar diyor. İmam Bukhari. İşte bu İmam Bukhari imanın artma ve eksilmesine dair bab başlığı koyduktan sonra altına bu ayeti ne yapıyor? Bu ayeti koyuyor. Demek ki İmam Bukhari'ye göre de kardeşler bu ayet ima, e, imanın arttığını ve eksildiğini ne yapıyor? Gösteriyor. Yine işte Süfyan İbni Uyeyne e, gibi ondan sonra Ebu Ubeyt Kasım İbni Sellem, Lalekayı ve başkaları da bu ayetlerle birçok imamlar da bu ayetlerle ne yapmışlardır kardeşler? İstilal etmişlerdir. Ee, altıncı, altıncı çeşit ayet kardeşler. Yedi mi? Tamam, doğru. Yedinci çeşit ayetler. Ee, İbrahim Aleyhisselam'ın isteğini ve Allah'ın da ona cevap verdiğini bildiren ayet. İbrahim Aleyhisselam'ın bir talebi var ve Allah da ona cevap veriyor ve bu yani bu anlamı içeren ayet. Arınlar başlığı verdikleri için ben böyle söylüyorum. Bakın ve id kale. İbrahim Rabbi arin, kâfî tuhîl mûte. "Kâl, awlâm tu'emin? "Kâl, bala. "Olâkin yet, liytmâin nâ kalbi. "Kâl, fâ khuz 4 minât tayri, fesuruhunne Bu ayet kardeşler. Bakın, e, bu ayette Allah Subhanahu ve Taala şöyle buyuruyor, diyor ki, "Wa isqâl İbrahim Rabbi hani İbrahim demişti ki, Rabbim erini bana göster. Keyfe tuhyi'l-meutâ'u? Ölleri nasıl diriltiyorsun? Kâle Allah da bunun üzerine dedi ki: Evvelem tu'min? İnanmadın mı? Kâle dedi ki: Belâ bilâ kes inândum. Velâkin liyetma'inna kalbi. Ancak kalbim mutmain olsun. Bakın Malik'i bunu Enes. Ondan sonra Sa'id bunu Cübeyr ve İbn Abbas'ın talebesi İmam Mücahit kardeşler ve Selef'ten bir grup daha liyetma'inna kalbi kalbim mutmayın olsun diye kısmını liyezda de imani. İmanım artsın diye tefsir etmişlerdir. Malik İbnu Enes, Saîd İbnu Cübeyr ve Selef'ten daha başkaları yine İbn Abbas'ın talebesi mesela Malik İbnu Enes'in rivayeti işte Lalekaya baktığınızda yine Saîd İbnu Cübeyr İbn Abbas'ın ibanesinde. ondan sonra İbn Abbas'ın bu riva talebesinin rivayeti İmam Mücahit'in bu rivayeti İmam Taber'in tefsirinde senetle bunlar rivayet edilmiştir. Ve Selef'ten dediğim gibi bir grup daha bu şekilde bu şekilde tefsir etmişlerdir. Li yatmâ inne kalbi Liyezler de imanı demişlerdir. Mesela imanım artsın diye bazıları da buna yakın lafızlarla imanın arttığına delalet ettiğini söylemişlerdir. Bu, bu ifadenin kardeşler. Ee, Bukhari de e, yine kardeşler sahihinde ondan sonra ve başka alimler de bu ayetle istillar etmişlerdir. Bukhari dediğim gibi sahihinde bu ayetle bu ayetle istillar etmişlerdir. Sekizinci olarak buna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Allah'ın müminlere, sekizinci çeşit ve e, son çeşit. Allah'ın müminlere iman etmelerini emrettiği ayet. Allah'ın müminlere iman etmelerini emrettiği ayet. Bakın Allah Kur'an'da diyor ki, Ya eyyüllezine amenu billahi var Rasulihi. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Bakın ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Şimdi Türkçe bir ifade kullanacağım anlayın diye. Şimdi ey, ey kuru fasulye yiyenler. Kuru fasulye yiyin dediğimde ben bir şimdi cümle kullandım. Şimdi ben bu insanlar eğer kuru fasulye yemiyorsa ben de kuru fasulye yiyenler ifadesini kullanıyorsam bu Türkçe'de nedir kardeşler? Yanlış bir ifadedir. Bakın, mesela şuna benzer. Ey yaşayan insan, yaşa. Ve bu insan ölü. Mümkün değil. Ey dolu olan bardak, dol. Eğer bunda doluluk yoksa mümkün değil. Ey konuşan insan, konuş. Konuşmuyorsa, konuşma sıfatı yoksa, konuş demem abes. Bakın Allah Subhanahu ve teala geriye ne kalıyor? Geriye sadece bu vasfın onlarda olduğu ama artılmasının istendiği kalıyor. O yüzden Allah azze ve celle buyuruyor ki âmenu, billahi rasulihi. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Eğer bunlar kafir olsa iman edilmez olmasa iman edenler denilmez bunlara. Allah Subhanahu ve teala'nın bunlara iman edenler demesi bunların iman ettiklerini gösterir. Ama bununla birlikte sonunda İman edin demesi, imanlarını arttırmalarını istediğini gösterir. İmanlarının arttığını gösterir. İste, i̇stediğini, Allah'ın bunu istediğini gösterir. Eğer bakın kardeşler, emir, eğer verilen bu emir, yani aminu emri, ey iman edenler, iman edin emri. Ziyade olmasaydı emrin bir anlamı kalmazdı. Eğer arttırmadan başka bir şey olsaydı emrin bir anlamı kalmazdı. Bakın Ebu Ubeyid İbni Batt'a mesela bununla istihdar etmişlerdir. Ve Allah-u e, kendi nefsim için söylüyorum tabi, benim en açık gördüğüm delillerdendir bu. Hatta İbni Batt'a'nın kardeşler ayet hakkında tabir ise nefis açıklamaları vardır ibanesinde. Müthiş açıklamaları vardır bu ayet. Yani e, imkan bulabilenin ona dönmesini tavsiye ederim. Müthiş açıklamalar vardır. Mükemmel açıklamalar vardır, tefsirler vardır. Ben size sadece e, bundan mahrum olmamak için e, öz, özünü anlatayım size. Bakın örneğin diyor ki İbnü i Batta bu ayeti zikrettikten sonra delil olarak. Diyor ki bu insanlar arasındaki konuşmalarda da bu insanlar anlam olarak söylüyorum İbnü i sözlerini. Bu insanlar bu, bu ifade. Buna benzer ifadeler insanlar arasındaki konuşmalarda da yapılan bir fiilin insanlar arasında yapılan bir fiilin veya şöyle diyelim insanlar arasındaki konuşmalarda yapılan bir fiilin ziyadeleşmesini istediklerinde kullandıkları belli olan bir ifadedir diyor. İnsanların kendi konuşmalarında zaten gördükleri yapılan bir fiilin ne ziyadeleşmesini istedikleri zaman kullandıkları ifadelerdir bu tür ifadeler. Yani açayım size bunun anlamını. Düşünün ki biz bir ortamdayız. Bir fiil yapılıyor. Görüyoruz hepimiz o fiili. Ve bu ayette benzer bir ifade kullanıyoruz. Yani mesela yaptığı halde şunu yap diyoruz adama. Bu türlü konuşmalar ziyadeleşmesini isteyen konuşmalardır diyor. Ve bu insanların örfünde maruf olan bir ifadedir diyor İbn-i Yani tabir sayısı diğer bir tabirle şuna işaret et etmek istiyor. Bu Arap dilinde maruf olan bir şeydir. Ben bunu düşündüm. Türkçe'de çok var. Türkçe'de belki Arapça'dan daha çok var. Misafir geliyor sana diyorsun ki kardeş yesene diyorsun. Yiyor şimdi. Ya ye diyorsun tamam mı? Yiyor halbuki o. Tamam mı? Yiyor yani o adam. Sen ona ye diyorsun yani fazla ye. Veya aceleniz var yolda yürüyor adam. Ya kardeş yürü diyorsun. Yani hızlan demek istiyorsun. Tamam mı? Hatta Ebni Bat'ta da bunlara işaret ediyor. bu Benim söylediğim bu anlamda. Hadi yürü diyorsun. Ya adam diyor ki ben durmuyorum ki. İyi de zaten ben sana dur demiyorum. Ne istiyorum senden? Arttırmanı. Yani o yüzden o adam şaşırmıyor yandaki adam. Ya ben zaten yürüyordum. Acaba bana niçin yürü dedi. Hayal mı gördü ben dururken falan. Düşünmüyor yandaki arkadaş öyle. Neden? Çünkü yandaki arkadaşı da bu ifadeden biliyor ki hızlanmasını istiyor. O yüzden İbn-i da buna işaret ederek mesela kul cool dersin diyor. Ben şimdi bunu Türkiye ortamında düşünüyorum. Yani bunu mesela misafirlikte adam utanır veya ilk defa gittiği bir yerdir. Misafir de yesene kardeşim de. E, yedim ya zaten yiyorum demiyor adam. Biliyor ki misafir Biliyor ki o ondan daha fazla yemesini talep etmektedir. O yüzden bakın bu ifade aynı Kur'an'daki Arap dilindeki ifadeyle aynıdır. Ya yöllezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Yani ne yapın? İmanlarınızı arttırın. Dediğim gibi bu Ebu Ubeyd İbni Kesir ve daha başka birçok da kardeşler bununla istilal etmişlerdir. Bu ayetle istilal etmişlerdir. E hatta kardeşler bu ayet seleften bazılarının şu sözlerini hatırlatıyor bize. Bakın seleften bazı sözler var. Sahabelerde nispet var. Te'alewu bina nu'min saaten Gelin bir saat iman edelim. Gelin bir saat iman edelim. Yani ne? Gelin Allah'a bir saat inanalım var olduğuna, peygambere inanalım değil. Yani imanımızı arttıralım. Bakın bu selefin sözlerinde de bu mevcut. Sahabelerde de anlam olarak bunlar hep mevcut. Gelin bir saat gelin bir saat iman edelim. Te'alav binanı nü'min saaten yani imanlarımızı atalım Yani biz dinden çıkmıştık. Gelin biraz dine girelim bir saat sonra tekrar çıkalım anlamında. Anlamında değildir kardeşler. Dediğim gibi bu vecihler daha çok fazladır. 13-14 hatta daha fazlaya kadar çıkıyor bu ayetler. E şey e, bu çeşitler. Ee, ancak tabi e, yani bu kadara gerek yok ama bunu bilin ki bundan daha fazla e, işte mesela örneğin aklıma mesela geliyor bir tanesi Allah müminleri üç kısma ayırmıştır işte bunlardan bir tanesi hayırda koşanlar değil mi bir tanesi orta e, da olanlar bir tanesi de e, nefslerine zulmedenler değil mi biz kitabı varis kıldık diyor Allah sonra üç kısmımız zikrediyor bakın bu da aralarında derece derece olduğunu gösteriyor eğer bu imandaki derece değilse neyde derecedir varın siz düşünün ve bunun gibi daha birçok Nevi'ler bulunmaktadır kardeşler. Ee, ben bugün anlatacaklarım bu kadar. Vallaahu alemu salallahu alaihi alem ve ala bihi Muhammed.